963, numaralı konu, Hazreti Ömer'in, merkeple giden bir kölenin terkisine binmesi, evet, Hazreti Ömer sıcak bir günde çıktı, abasını başına koymuştu, onun yanından merkebe binmiş bir köle geçiyordu, köleye, ey genç, beni terkine alır mısın, dedi, köle hemen merkepten inerek, ey müminlerin emiri, sen bin, dedi, Hazreti Ömer, hayır, ben binmem, sen bin, ben senin terkine binerim, sen beni yumuşak yere bindirmek, kendin de sert yere binmek istiyorsun, dedi, Böyle Hazreti Ömer gencin terkisine bindi ve öylece Medine'ye girdi, halk Hazreti Ömer'e bakıyordu.